sıralayan hadislere gelince bakın sureleri şu anki elimizdeki musafa uygun şekilde sıralayan hadislere gelince bunlardan biri Müslimin senediyle birlikte Ebu Umame el-Bahili radiyallahu anh'tan rivayet ettiği şu hadistir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işit işittim. Iqra'ul Kur'ane fe innehu yati yawm el-qiyamati şefii'an li ashabihi. Iqra'u ez-zehrawayn el-Bakara ve suret Ali İmran'a fa innahuma ta'thiyan yawm al-qiyamati ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma firqatan min tayr sawaf tuhajjani an ashabihi ma surat al-baqarah fa barakatun wa hasratun wa al-batalah Quranı okuyun çünkü o kıyamet günü kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir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 Sahabe katında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakil ile sabit bir durumdu bu şekildeki taksimat. Nitekim kardeşler bu konuda pek çok rivayet vardır ki bunlardan biri İmam Ahmed'in isnadıyla birlikte Vasila ibn el-Esqa radiyallahu anh'dan rivayet ettiği şu hadistir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. U'titu mekana tevrati el-seba'a ve u'titu mekana el-zeburu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 mushabının tertibi bile farklıydı kardeşler. Elinde bulunan mushabının tertibi bile farklıydı. İşte diyorlar ki bu da gösteriyor ki Kur'an'daki surelerin tertibi ne değil? Tevkifi değil içtihadidir. İktihadi olduğunu gösteriyor. Bakın kardeşler bu görüş sahiplerinin bu konuda gelen hadisler dolayısıyla mevcut tertibin bir kısmının peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bildirmesiyle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 Tövbe suresi. Diyoruz ki bu hadis sahih bile olsa kardeşler bu enfal ve tövbe suresini hasdır deriz biz. hasdır Yani bu bütün surelerin içtihadi olduğunu göstermez. Deriz ki enfalle ne Enfal ile tövbe suresi bundan hariç. Bakın İmam Suiti de buna işaret ediyor. Biliyor musunuz kardeşler? Bakın ne diyor?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 tam haberi yoktu. Dolayısıyla bu delil olmaz. Bakın nitekim Ebu Derda'nın İbn Mesud radıyallahu anh'um'dan yaptığı şu rivayet var bakın. Ve mâ halaka'z-zekere vel-unsade diye ayet var değil mi elimizde. Leyl suresi 1'den 3'e kadar. Nasıl? Leyl suresi nasıl kardeşler? Ve leyli izâ yaşâ bakın bu rivayette de kaldı. Ve leyli izâ yaşâ ve'n-nahâri izâ değil mi? Ve mâ halaka'z-zekere vel-unsâ. Doğru mu? Normalde Kur'an böyledir.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 meselelerde söz konusudur sadece içtihat. Alimler bunları sonradan eklemişler ve bunlar ümmet tarafından kabulle karşılanmıştır. Anladık mı kardeşler? En son durum kabulle ne yapmıştır? Karşılanmıştır. Ha nedir o durumlar en son dediğim? İşte Kur'an'ın hattı, süslenmesi ve benzeri şeyler. Wallahu alem ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed. Yolcana ama yine de uyumuş yani. Gel lan